İmparatorluğun güvensiz dönemleri galakside hüküm sürmektedir. Elçinin ölümüyle birlikte askerler arasında asilerle ilgili garip söylentiler ve dedikodular dolanması imparatoru çok rahatsız etmektedir. Lord Sidious, galaksideki mutlak egemenliğinin varlığı konusunda endişelere boğulmuş durumdadır. Lord Vader, sanırım beni beklemiyordunuz. Biliyorsunuz, kanka berkler genanda geldiniz Lord Pyrus'un. Eskilerin karna Aslında elçimizi idam etmeseydiniz ben de buraya kadar zahmet etmiş olmayacaktım ama neyse. İmparator son durumdan dolayı çok asabi ve tatminsiz. Son durum? Gerçekleştirilen büyük toplantımıza katılacağını söyleyip de katılmayanları hatırlarsınız herhalde. Ayrıca yayınımızın başarısını küçümseyip türlü söylentilerle onu karalamaya çalışanlar da var. İmparator bunun asillerin bir oyunu olabileceğini düşünüyor. Çünkü asillere bilgi sızdırıldığına dair söylentiler de Haliyle İmparator bundan çok rahatsız. Peki, İmparatorun Bununla ilgili olarak yeni bir harekat planlandı ve bu harekatın adı da Emir 99. Önceki deneyimlerinizden dolayı İmparator bu harekatın başında sizin bulunmanızı istiyor. Hep de beni Hayır, saçlarım ağırdı diyeceğim ama kafamda saç da etti. Bu yaşta koşturacağız diye. Ya. Bu adam iyice bunayıp keçileri mi kaçırdı nedir? İmparatorun emrine karşı bir itirazınız mı var yoksa? Hayır. Elbette ki İmparatorunuz her şeyin en iyisini bilir. Kararına saygım sonsuz. Fakat sizin sesinizin tonunu sanırım. Öfkelenmeniz anlamsız. Ben sadece bir elçiyim. Ben de söyleyeceğinizi tahmin olsam zamanımı tahminlerle harcamak yerine harekata odaklanırdım. Zamanımız daralıyor. Yanınıza destek bir ekip alarak Mos Asili'deki gizli karargahımıza bir gemiyle gitmelisiniz. Yakında, çok yakında gücümüzü küçümseyenler karanlık tarafın ne kadar da yüce olduğunu anlayacaklar. Yıldızsavaşları.com'un sunduğu Türkiye'nin ilk VTX Star Wars Podcast yayını Galaksinin Sesinin yeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayız. Yayın arkadaşlarım Jaina, Rebel Soul ve ben Dark Pyros bir kez daha sizlerleyiz. Kasım ayı yayınımızın 9. bölümünü işaret ediyor ve bu ayda dop dolu bir gündem bizi bekliyor. Ama çok karanlık, kasvetli bir giriş oldu. Yayında böyle mi devam edecek yani? Kasım ayına yaraşır bir giriş oldu işte. Gerçi havada bahar gibi güneşli ya neyse. Evet ya. Hem bence imparator o söylentileri kafasına takmasın. Eşek o ne anlar değil mi? Ağzı olan konuşuyor. <gülüyor> Hiç işte. O zaman bu ayki gelişmelerin yer aldığı haberlere geçelim. Galaksinin sesi başlıyor. Pekala bu ayın haberlerine çok önemli bir konuyla başlayalım. Son zamanlarda Star Wars hayranlarının artık başlıca beklentisi haline gelen TV dizileri hakkında bu ay epeyce gelişmeler var. Rick McCallum, Fransa'da katılmış olduğu Star Wars hayran toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Şimdi canlı oyuncuların yer alacağı ve 2009 yılında yayınlanması planlanan diziyle ilgili detayların üzerinden madde madde gidelim. İstersen sırayla geçelim üzerinden. Birini sen söyle, birini ben. Liste uzun gibi çünkü. Tamam öyle yapalım, sen başla. Dizi başladığında pod yarışlarına geri dönüşler yapılacak. Ayrıca Star Wars evreninde filmlerden tanıdığımız pek çok yeri tekrar göreceğiz. Üzerine odaklanılacak olan pod yarışı karakterlerinden birinin adı Tal Joban. Bu karakter droid animasyon dizisinde de yer almıştı. Asi üsleri, yıldız destroyerleri, imparatorluk askerleri, subayları ve casuslarını göreceğiz. Genişletilmiş evrenle bazı bağlar olacak. Buna örnek olarak soyda Duron olan bir asi generalini gösterebiliriz. Bu karakter Castle'daki köleden Jedi'a e dönüşen Kip Duron’un babası olabilir. Ancak sonradan yapılan bir açıklamada ilk 100 bölüm boyunca hiçbir genişletilmiş evren karakterine yer verilmeyeceği belirtildi. Yani tüm karakterler yeni olacak. George Lucas'ın Revenge opera sahnesinde canlandırdığı Baron Papanoida karakteriyle aynı olduğu düşünülen General Papanoida adlı bir karakter yer alacak. Bip Fortuna ve Ola gibi filmlerden tanıdığımız bazı karakterler bulunacak. Ölüm Yıldızı planları önemli bir yer tutacak. Dizide karakterlerin detaylarına girilecek ve onların nasıl bildiğimiz hallerine büründüklerini göreceğiz. Yani herkes ne kötü ne de iyi olacak. Örneğin Han Solo'nun imparatorluk subayı olduğu dönemlere değinilebilir. Dizi orijinal üçleme havasında ama biraz daha belirgin hatlarda olacak. Boba Fett kesin olarak yer alacak. Rick McAllen bu rol için Daniel Logan'ı istiyor. Oyuncu seçimlerinde oyuncuların genç olmasına özen gösteriliyor. Sadece birkaç tanesi orta yaşlı olacak. Dizi kablolu TV'de gösterilecek. Anlaşma yapılan altı yazar bu ay göreve başlayacak. Dizinin müziklerini John Williams'ın yapması ümit ediliyor ancak bunun için henüz erken olduğu söyleniyor. Her bölümün kendine has bir müziği olacağı da belirtiliyor. Rick McCallum, ayrıca Clone Wars animasyon serisinin detaylarına da değinmiş. Buna göre dizinin ilk sezonu her biri 22 dakika süren 21 bölümden oluşacak. Star Wars halkla ilişkiler direktörü ve yazarlarından Steve Sansweet bunlardan 6 tanesini görmüş. Ayrıca dizinin birkaç farklı ülkede aynı anda gösterime girme ihtimali de bulunuyor. Son olarak şayet bir TV kanalı belirlenirse daha fazla fragman görme şansımızın olacağı da söyleniyor. Fransa'daki toplantıda söz edilen son konu ise 6 filminde içinde bulunacağı bir set. Bildiğiniz gibi hayranlar arasında bu yönde de bir beklenti çoktan beri vardı. Böyle bir set yine açıklamalara göre Lucasfilm'in planları arasında bulunuyor. Ancak öncelikle HD DVD ile Blu-ray arasındaki savaşta kimin galip geleceğini görmek istiyorlar. Ek olarak bu sette de yaklaşık 100 saatlik yanlış duymadınız. 100 saatlik belgesel ve kamera arkası görüntüler yer alacakmış. 100 saat. 4 günden fazla eder. Ben yine de orada haberi geçerken bir hata yaptıklarını düşünüyorum. Bu 100 saat 100, 100 dakikaymış gibi geliyor bana. Şahsen bu set yayınlandığında elimdeki DVD'leri ne yapacağımı şimdiden düşünmeye başladım. Bence bunun bir sonu yok. Biz almaya devam ettikçe ve yeni teknolojiler geliştikçe onlar yeni bir şeyleri hep çıkaracaklardır. Hazır teknolojiden söz etmişken, geçtiğimiz ay yapılan çok ama çok ilginç bir denemeye de değinsek fena olmaz. Amerikalı bir grup Star Wars hayranı, kanat genişliği 5 metre ve boyu da 6 metreyi bulan bir x wing modeli inşa etmişler. Eee ne var ki bunda? Çok sıradan. İlginç olan kısmı şu, bu model roketlerle güçlendirilmiş ve uçuş testine tabi tutuldu. Yani gerçekten uçması planlanıyordu. Test uçuşu gerçekleştirildi fakat kalkıştan çok kısa bir süre sonra dünya yapımı X-Wing havada parçalandı. Kimse yaralanmamış olsa bari. Aynı gün bir başka grupta bir Y-Wing modeli test uçuşu için havalandırdılar. Belki de biraz daha aerodinamik olması sayesinde Y-Wing daha uzun süre uçmayı başardı. Her iki uçuşla ilgili görüntüler formumuzda mevcut oraya bakabilirsiniz. Ben aslında o X-Wing'in imparatorluk tarafından havaya uçurulduğuna ama asıl videonun hükümet tarafından gizlendiğine dair bir şeyler duymuştum. Şşş çaktırma. O zaman imparatorluk iyiden iyiye dünya üzerinde de hüküm sürmeye başladı demek ki. Niye böyle düşünüyorsun? Daha geçen gün İngiltere'de Buckingham Sarayı'nın bandosu bile imparatorluk marşını çalmış. Neden ki? Darth Vader mı gelmiş? Hayır, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i ziyaret eden kişi Suudi Arabistan Kralı Abdullah'tı. Kraliyet bandosu da kendisini karşılamak için bu parçayı seçmiş. Neden İmparatorluk Marşı'nın seçildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı tabii. Ama bunun içinde bir gönderme olduğunu sanırız herkes tahmin edecektir. Politik oyunlar bunlar. Yer miyiz biz bunları? Yemeyiz de. İstersen oyunlardan söz etmeye devam edelim. Yayın uzayacak yoksa yine. Peki tamam. O halde ilk olarak heyecanlandırıcı bir haberi paylaşmak istiyorum. Dört yıldır yapımı sürmekte olan, hepimizi heyecanlandıran, ha çıktı ha çıkacak dedirten Türk yapımı Jedi Akademi modifikasyonu Knights of the Force'un 5 Kasım'da çıkacağına dair bir duyuru eminim pek çok kişiye ulaşmıştır. Çıkmış mı? Ay bak ölünü göreyim ki doğru söyle. Valla çıktı demeyi istiyordum ama yine bir gecikme var gibi. Her biri 1 GB olan iki parça halinde yayınlanacak. Oyunun ilk parçası 5 Kasım günü downloada hazır bir şekilde sunulacaktı. Ancak ayın 5'inden bu yana ne oyunun sitesinden ne de Osman yazdan bir açıklama geldi. Haliyle bu 1 GB'lık ilk bölüm için bir süre daha bekleyecek gibiyiz. 1 GB indirmek de uzun sürer şimdi. Osman Günyası herhalde oyun veya bilgisayar dergilerinin biriyle anlaşıp bir dergi ile birlikte verilmesini sağlayabilir Knights of the Force'un. O yüzden arzu edenler bunu da bekleyebilirler. Böylece kotalı internet kullanıcıları kendilerini zora sokmamış olur. Knights of the Force'un yayınlanması şüphesiz heyecan verici. Ama benim şimdi vereceğim haber daha da heyecan verici. Acaba nedir nedir? Star Wars hayranları BioWare firmasını anımsayacaklardır Knights of the Old Republic serisinden. Knights of the Old Republic 3 çıkıyor dersen düşer bayılır heyecandan. Demeyi çok isterdim ama ona yakın bir şey söyleyeceğim. BioWare ve LucasArts arasında yeni bir anlaşma yapıldı ve yeni bir oyun üzerinde çalıştıkları duyuruldu. Ve bu oyunda internetteki bazı delillere dayanılarak çok yüksek bir ihtimalle online bir Knights of the Old Republic oyunu olacak. Eh bu da iyi. En azından Galaksis Faciası'ndan derslerini almışlardır bu kez. Öyle olmalım. Oyunun 2009'da çıkması bekleniyor. Galiba 2009'da Star Wars yılı olacak. Baksana TV dizisi de o sene yayınlanıyor. Niye canım? 2008'de de Clone Wars animasyonu ve Force Unleashed çıkacak. 2008'de Star Wars yılı o zaman. Aa evet doğru. Ama tabii bir gecikme yaşanmazsa. Özellikle Force Unleashed ertelenip durdu. Benim bildiğim şu ana edek bir kere ertelendi ama daha fazla ertelenmeyeceği anlamına gelmez tabi bu. Bu arada Force Unleashed'in PSP versiyonunda diğer versiyonlarda bulunmayan bazı bölümler yer alacakmış. Bunlar arasında da Bespin Cloud City ve Jedi Tapınağı bulunuyor. Ayrıca oyunun çizgi romanı da oyundan önce gelecek gibi gözükmekte. Ben olsam okumazdım. Oyunun tadı kaçar sonra. Haklısınız mirim bence de. Koleksiyon dünyasından devam edelim. Bu ay bu konuyla ilgili olarak bahsedeceğimiz bir sürü şey var. Az evvel Force Unleashed'ten bahsetmiştin. Yine onunla devam edelim. Hasbro gelecekteki figür serilerine Force Unleashed'i dahil etti bildiğiniz gibi. Tabi buna sadece figürler dahil değil. Bu ay ilk izlenimini aldığımız ürün Force Unleashed ışın kılıcıydı. Bu kılıç tıpkı bölüm 3 Anakin kılıcında olduğu gibi renk değiştiriyor. Ama maviden kırmızıya değil bu sefer yeşilden kırmızıya. Evet ve ayrıca bu kılıçta ilk kez karşılaşacağımız bir özellik var. Kabza kısmında bir tuş hareketiyle açılan 4 adet çıkıntısı bulunuyor bu kılıcın ve kutudaki açıklamaya göre bunlar Kortosis mekanizmasının bir parçasıymış. Hakikaten gerekli bir özellik olup olmadığını kılıcı elimizde tuttuğumuzda anlayabileceğiz tabii. Öyle diyorsun ama bu serinin ülkemize gelip gelmeyeceğini şimdiden kestirmek çok zor. Ben bunun yerine daha gerçekçi bir haber vereyim. Hasbro Intertoy nihayet 30. yıl dönümü serisi figürleri ülkemizde piyasaya sundu. Şimdilik iki serinin satışa, satışa sunulduğu figürler arasında Rebel Guard, Han Solo, Luke Skywalker, Dead Star Trooper, Big Star Darth Vader, Big Star Glider'in Akademi Outfit, Luke with moisture Evaporator, Java Droid, Antlin, Android Two Pack, Stormtrooper, McQuarrieseries Boba Fett ve McQuarrieseries Chewbacca bulunuyor. Figürlerin her birinin fiyatı yaklaşık 15 TL. Tabii piyasaya çıkan ürünler arasında sadece figürler yok. Unleashed Battle Pack serisinden genosis Kaşık ve Hot serileriyle Özel koleksiyon setinden Bölüm 1, Bölüm 2 ve Bölüm 3 serilerini de raflarda bulabilmek mümkün. Umarız diğer serileri de yakın zamanda satın alabilme şansımız olur. Sideshow'la devam edelim. Sideshow bu ay iki yeni ürünü piyasaya çıkardı. Bunlardan ilki Yoda ve Duku Duellos'u Dioromas'ı. Fiyatı 200 dolar olan bu ürünün çıkış tarihi 2008'in ilk çeyreği. Ve her ne kadar limitli olsa da limit sayısı henüz belli değil. Sideshow'un diğer ürünü ise 12 inç serisinden. 2008'in ikinci çeyreğinde çıkacak olan Commander Praji figürü... 3000 adetli limitli ve fiyatı da 60 dolar. Project Ismini hiç duymuş muydun? Hayır, hatırlamıyorum. Hmm, galiba bölüm 4'ün başında gördüğümüz imparatorluk subaylarından biriydi. Neyse devam edelim. Geçtiğimiz ay duyurduğumuz bazı Gentle Giant ürünlerinin limitleri belli oldu. Buna göre Taskin Raider büstünden 5000, Hansola heykelinden 2000, Dartmouth heykelinden ise 2250 adet üretilecek. Gentle Giant ayrıca bu ay birkaç yeni ürününde de tanıttı. Bunlar arasında Animated serisinden İmparator Palpatine ilk sırada geliyor. Haziran 2008'de çıkacak olan bu ürünün fiyatı 80 dolar olacak. Başka bir ürün ise Asaj Ventress ile Doku'nun olduğu bir heykel. Bu üründe Haziran 2008'de çıkacak ve fiyatı da 230 dolar olacak. Asaj nedense sarmaş dolaş olmuş Doku'yla. Neyse. Babası yaşında adam değil mi? Peki devam edelim. Yine Gentle Giant'tan diğer bir ürün ise Ayla Secura Büstü. Ayla da Haziran'da geliyor ve etiketinde de 50 dolar yazacak. Forumdaki erkek kesimi epey heyecanlandıran bir ürün oldu bu. Edepsizler sizi. Tamam son üründen daha söz edip Gentle Giant konusunu kapatıyorum. Haziran'da çıkacak olan son büst ise Shakti'ye ait ve onun da fiyatı 50 dolar olacak. Koleksiyon aleminden vereceğimiz son haber klasik üçleme DVD seti koleksiyoncu versiyonu ile ilgili. 12 Kasım'da çıkan ve metalik kabartmalı kutuda yer alan bu set 30 bin adetle sınırlı olacak. İçinde yeni bir şey var mı? Yok. O zaman boş ver. Ceyna'nın düz mantığı konuştu. Öyle tabii. İlla alınacaksa biraz sabredilsin altı filmlik paket alınsın. Bence bunu kimse almasın. Ceyna hazretleri buyurdu. Uff tamam benimle uğraşma da yayına devam edelim hadi. Ha, geçen ay nöbetçilere atın bunu derken iyiydi ama değil mi? Çok istiyorsan bu ayda yeni bir şey bulabilirim. Birkaç tahta eksik nasıl olsa. <gülüyor> ee, evet şimdi bu ayın fanart ve fan yazar yorumlarını almak üzere mikrofonumuzu Rebelsol'a çeviriyoruz. Söz sende Rebelsol. Teşekkürler Pyros. Yayının başında da sözün ettiğin gibi Kasım ayı hissettirdiği soğuk havayla kendini epey belli ediyor. Özellikle şehrim Ankara'da. Ama bu soğuk havayı ısıtmak için bu ayın fan art yorumlarını yapmak üzere sıcak bir ismi olan birinin, yani senin eserlerini seçtim. Jürinin karşısında en azından bir kez yöneticilerden biri olmalı diye düşünerek resim çalışmalarından birini gözüme kestirdim. Ha, bu arada geçen ayki yayın performansımla ilgili birkaç yorum okudum. Sitemizin formunda. yayında isteksiz ve cansız olduğuma dair şeyler vardı. Şöyle söyleyeyim, birisi bana çıkıp da can bir radyo yayını yapacağız ve çok para vereceğiz dediyse ya da olası bir 3. Dünya Savaşı da çıksa yayına bundan böyle canlı bir şekilde devam edeceğimin garantisini verebilirim ve buradan canlı olmadığımı ve isteksiz olduğumu söyleyenlere de duyurulur. Her neyse gevezeliği bırakıp yorumlara geçelim inceleyeceğim eser, yöneticimizin tükenmez kalemle karalamadan ibaret dediği ama bence son derece sanatsal bir nitelik ve görsel yolunu taşıyan kendi karakterinin yani Dark Pyrus'un kağıt üzerindeki bir çalışması. Çizime baktığımda ilk dikkatini çeken şeyin yüz ifadesindeki çarpıcı ve net vurucu anlam olduğunu görüyorum ve yüzdeki bu ifadeye özellikle dikkat çekmek isterim. Yüzün sol yani çizik olan tarafına bakıldığında bir öfke hali yansıyor gözüme ve sağ yani gölgede kalmış kısma bakınca da hüzün vurmuş bir izlenim uyandırıyor bende bu yüz çizimi. Kalemle karalamalardan çok özellikle silüetler keskin bir şekilde çizilmiş ve gölgeler kalemle karalanmış ve gölgeleme sayesinde gerçekten başarılı olmuş. Bir ay önceki anlattığım Obi-Wan portresi kadar iyi bir çalışma olmuş yöneticimizin bu güzel çalışması. Fan art yorumlarından sonra şimdi fan hikayesi yorumlarına geçelim ve bu ay yorumlamak üzere merceğimizin altına Dark Darmor'u alalım. Değineceğimiz hikayenin adı ise The Fall of a Republic Soldier yani Türkçe ismiyle bir cumhuriyet askerinin düşüşü. Hikayenin giriş kısmındaki cümlelere bakınca bana bir anlamda bir savaş halinin içindeymişim gibi bir his uyandırıyor ve bu açıdan çarpıcı olmuş. Güzel cümlelerle iyi bir giriş yapılmış. Eserde yoğun olarak ele alınan ana temalarsa savaş, acı ve asker yaşamı ve bu asker yaşamının zorlukları. Tema iyi sağlam cümlelerle okuyucuya kendini başarıyla hissettiriyor. Eserin bir başka önemli özelliği de sürekli karakterler ve olaylar arası bir hareket barındırması ve bu yönüyle bir film senaryosunu andırması. Hikaye için son derece kanlı diyebilirim çünkü bu kan kelimesi sürekli vurgulanmış ve olaylar içerisinde sürekli yaralanmalar ve ölümler söz konusu ve bu da eserin bir Star Wars evrenindeki bilim kurgu havasından çok bir savaş ve savaşın gerçeği ruhuna sahip olmasını sağlamış. Bu eseri bu ay özellikle seçtim çünkü gerçekten rahat okunuyor ve arkadaşımızın eseri devam ettirmesini istiyorum. Eğer bizi dinliyorsa çünkü uzun süredir forumlarda göremediğimiz bir fan arkadaşımız Dormor gördüğüm kadarıyla. Evet bu ay yorumlarımla canlı bir şekilde buradaydım. Gelecek ay tekrar canlı ve istekli bir şekilde yine olacağım derken sazı sevgili yayın arkadaşlarım Pyros ve Jaina'ya bırakıyorum ve evet şimdi söz tekrar sizde. E anlat bakalım geçen ayki Star Wars paneli nasıldı? Ne söyleyeceğimi hem sen hem de dinleyenler tahmin edecektir herhalde. Gelmeyenler çok şey kaçırdı. Öncelikli olarak ortalıkta dolanan bir Stormtrooper'le bir Royal Guard çok dikkat çekti. Sonrasında da yaklaşık 60 dakika süren sunuma geçildi. Dinleyenler için epey bilgilendirici olmuştur tahminimce. E anlatan bilgili biri olunca elbette öyle olmuştur. Aman efendim iltifat ediyorsunuz. Artık gelmeyenler de bir dahakine telafi ederler. Biz buradayız bekleriz. Bu arada Facebook çılgınlığı bizi de etkisi altına aldı. Şayet Facebook kullanıyorsanız yıldızsavaşları.com grubuna da bekleriz. Sen kullanıyor musun? Belki kullanıyorum, belki kullanmıyorum. Ya biraz olsun sosyalleş, iletişimde ol insanlarla. İnternet siteleri, forumlar, günümüzün sosyalleşme araçları. Bu aralar forumda sosyalleşmenin zamanı zaten. Çünkü geçtiğimiz aylarda röportaj yaptığımız Star Wars oyuncusu Gerald Home forumumuza iyi oldu ve kendisine yönelteceğiniz soruları oradan da yanıtlayabiliyor. Bak bu iyi oldu. Bir Star Wars oyuncusu, Star Wars'ta oynamış bir aktör aramıza katıldı sanal da olsa. Tabii kim ne derse desin bunu sağlayabilmekte de bizlere büyük bir onur veriyor zaten. Bize onur veren başka bir olay da birkaç ay önce açılmasını sağladığımız The Force.net Türkiye bölümünün bu ay itibariyle resmiyetini kazanmış olması. Siz bu yayını dinlediğiniz esnada sanıyorum ki Türkiye için özel olarak hazırlanmış bannerlarda devreye girmiş olacak. Umarız onları da seversiniz. Galiba bu ayın da sonuna geldik. Evet, Kasım'ı da devirdik. Aralık kapıda. Aralık kapıda denmez. Kapı Aralık denir. <gülüyor> Evet, esprilerin de en az Aralık ayı kadar soğuk Ceyna. Öfff, espri de yapmayayım. Zaten kimse takdir etmiyor beni. Daha demin sana iltifat ettim, senin bana dediğin lafa bak. Ah canım, kalbi mi kırılmış onun? Evet. Bu kızın da sağ solu tutmuyor. Bir deliriyor, bir duygusal oluyor. Ne diyorsun öyle fısır fısır? Ee, diyorum ki Ceyna ne kadar da duygusal, duyguları hemen inciniyor. Kapanışı bana yaptırırsam barışırım. Belki. Peki yap bakalım. Galaksi'nin sesinin Kasım bölümünü noktalarken Aralık ayında dünyadan ve Türkiye'den pek çok Star Wars gelişmesiyle yeniden karşınızda olacağız. O zamana dek. Ben Rebel Soul Valiant, ben Dark Pyros ve ben Jane Aralık'ta görüşmek üzere. Güç, Güç sizinle olsun.